Ebu Suud efendi, tarihimizin daima hürmetle andığı bir isimdir. Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim zamanında 27 yıl Şeyhülislamlık yapmış, herkesin itibarını görmüş, bütün İslam dünyasında adından söz ettirmiş, özellikle fetvalarıyla toplumu çok derinden etkilemiş birisidir. Çok muhterem bir zattır. Allah gani gani rahmet etsin. Tabi adını andığımız herkese rahmet edeceği gibi. Tabii eskiden fetva vermek, söz sanatlarını bilmek, şiir bilmek, edebiyatı bilmek falanla gerektirirdi. Öyle bir fetva hemen ulu orta, tamam şunun sonucu şudur şeklinde değil, belirli kalıpları vardı ve bunun için edebi bir üslup da gerekirdi. Çok zaman manzum fetvalar da verirdi. Nitekim tarihte meşhurdur, hemen hemen herkes de bilir bunu. Kanuni Sultan Süleyman bir gün sarayın bahçesinde gezerken, bir incir ağacına karıncaların üşüştüğünü ve adeta gövdesini sardığını görünce bu ağaç kuruyacak korkusuyla bir beyt söyleyip Şeyhülislam Ebu Sud Efendi'ye fetva ister. Beyit şöyledir, ger ziyan etse karınca, ziyanı var mıdır anı kırınca? Yani eğer ağaca karıncalar zarar verecekse bu karıncaları yok etmenin bir ziyanı var mıdır? Ebu Suud Efendi vezinli ve kafiyeli olan bu soruya elbette ki aynı vezin ve aynı kafiyede cevap verecektir. Cevabı şudur. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Ne kadar ince bir hesap. Hazreti Süleyman hikayesiyle, yani karınca ile Hazreti Süleyman'ın hikayesi biliyorsunuz Nem suresinde anlatılır. Karınca bir çekirge buduyla Hazreti Süleyman'a Gelir işte diğer karıncaları çiğnememesi için Süleyman'ın orduları geliyor kaçın kaçın diye diğer karıncalara hitap eder. Sonra rivayete göre tefsirlerde yazıldığına göre Süleyman peygamber karıncayı huzura çağırtır. O bir çekirge budu ile gelir ona öğütler verir karşılıklı biraz sohbet ederler. Tabi Hz. Süleyman kuş dilini bilirdi hayvanatın dilini bilirdi vesaire. Efendim şimdi başka bir fetvadan bahsetmek istiyoruz. İstanbul'da kadılık silsisi şöyle gelişir ilmiye sınıfında. E, yetişkin iyi yetişmiş e, alimlerden birisi olursa müderrislerden Üsküdar'a kadı yapılır. Üsküdar kadısı terfi edince Eyüp kadısı olur. Eyüp kadısı terfi edince Galata kadısı olur. Galata kadılığından terfi edenler İstanbul kadısı olur yani Nefsi İstanbul Suriçi kadısı olur. Bütün bunlar hep kriminal bölgeler, gittikçe yükselen kriminal bölgelerdir. Ve İstanbul Kadısı olduktan sonra bir kişi eğer terfi ederse Anadolu Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri terfi edince Rumeli Kazaskeri, Rumeli Kazaskeri de terfi edince Şehir İslam olurdu. Böyle bir sistem içerisinde pek çok sınıf arkadaşı, medresede beraber okumuş insanlar aynı yerlerde kadılıklarda bulunurlardı. İşte bir tarihte... Eyüp Sultan Kadısı olan Posti mahlasıyla da şiirler yazan bir zat, Galata Kadısı olan Hayati mahlasıyla şiirler yazan bir zata bir fetva sorar. Biraz da dokunduracak şekilde. Bu Hayati Bey'in bir de kardeşi vardır, o da Memati mahlasıyla şiirler yazmaktadır. Der ki, it posti, domuz posti, debagatle temiz olur mu? Yani köpek derisi, domuz derisi tabaklamak ile necasetten kurtulur mu, eşya olarak kullanılabilir mi? İt posti, domuz posti diye dokundurduğu için eski arkadaşlar bunlar, sınıf arkadaşı, rakipler. Hayati Bey gelen pusulanın arkasını çevirir, fetvanın cevabını arkasına yazar. Der ki, it posti, domuz posti, debagatlı temiz olur mu? Arkasındaki yazı. Hayatı da murdardır mematı da.